Hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Ah bir döner olsa! Kahvaltı sofrası çoktan hazırlanmıştır. İşte Türk konukseverliği böyledir diye düşünür Gül'in. Evlerinde kaldıkları arkadaşı Leman, Frankfurt'ta gezilebilecek yerleri anlatan broşürü onlara verir. Yarın sabah Türkiye'ye döneceksiniz. Beraber olacağımız bu son gece geç kalmayın. Akşam size buraya özgü bir yemek hazırlayacağım. Hoşça kalın diyerek eşi Ayhan'la birlikte işe gitmek üzere evden ayrılırlar. Gül'ün kocasıyla baş başa kalmıştır. Kendileri için hazırlanan kahvaltı sofrasına oturur. Masa öyle doludur ki, sanki beş yıldızlı otelin açık büfesi gibidir. Ne ararsan vardır. Eşi Hamdi önce portakal suyunu bir dikişte içer. Yumurtasını soyar, ekmeğe tereyağı ve bal sürer. Üzerine koca bir dilim kaşar peyniri koyarak, hızla yemeye başlar. Çayını karıştırırken, bir taraftan da Türk sucuğuyla pastırmaya uzanır. Ağzına tıkıştırır, arada zeytini de ihmal etmez. Yanakları şişmiştir. Ardarda arda koca lokmaları öyle yutar ki, Gül'in dayanamaz, onu uyarır. Kıtlıktan çıkmış gibisin. Dur biraz, nefes al, boğulacaksın. Arkandan kovalayan mı var? Kahvaltı kaçmıyor ya. Hayatım, bugün Frankfurt'u dolaşacağız. Yolumuz uzun, fazla enerji sarf edeceğiz. Acıkmamak için kuvvetli kahvaltı etmek gerek. Hele şu muzlu pastanın tadına baktın mı? Ağzında lokma, Hım, çok güzelmiş derken eşinin yemediğini fark eder. Peki sen neden yemiyorsun? Tabaktakileri eşeleyip duruyorsun. Ayol lokmaları ağzına tıkıştırmaktan gözün etrafı bile görmüyor. Sen zaten benim yerime de yiyorsun. Bugün rejime girmeye karar verdim. Baksana göbeğim nasıl çıktı. Ah ah bu kilolardan nasıl kurtulacağım. Türkiye'de yemekleri löp löp götüren sensin. Şimdi rejimin sırası mı? Sonra bana acıktın falan demeyesin ha. Derken eşi lafını keser. Hadi hadi çene çalmayı bırak. Didişmenin sırası değil. Sofradan kalk. ''Masadakileri kaldırıncaya kadar sen de hazır ol. Zamanımız zaten az. Atilene geç kalmayalım.'' Yeni satın aldığı ayakkabıyı giyip giymemek arası kararsız kalan Hamdi eşine fikrini sorar. ''Spor ayakkabılarını giy. Rahat edersin. Hem çok yol yürüyeceğiz.'' diyorsun. ''Yok yok karar verdim. Bugün yenileri giyeceğim.'' Gülün Hanım sinirlenerek, ''O halde bana niye soruyorsun?'' derken, ''Bugün ikimiz de ters tarafımızdan kalktık galiba.'' diye düşünmekten kendini alamaz. Frankfurt tren vardıklarında, arkadaşının verdiği broşüre bakarak gezecekleri yerleri belirlemeye çalışırlar. Önce May Nehri'nin her iki yakasındaki müzelerle galerilere, park ve bahçelere, Sonra alışveriş yerlerine gitmeye karar verirler. Bu kadar yeri görmeyi bir güne sığdırabilecek miyiz diye aralarında konuşurken, üstüne üstlük şehri en iyi gezme, yürüyerek olur diyerek yola koyulurlar. Nehir kıyısına doğru ilerlerken, bulvarlarla caddeler amma da geniş ve uzun. Git git bitmek bilmiyor diye aklından geçirir Hamdi Bey. Büyük köprüyü geçerler, nihayet müzeye ulaşırlar. Gişeden biletleri alırken gülün şaşarak, o ne kadar pahalıymış, bugün beş müzeyi gezersek cepteki paranın büyük miktarı bitecek.'' diye söylenir. ''Eee yurt dışı böyle, paranı dikkatli harcayacaksın.'' der eşi. Eserleri hayranlıkla izleyip ziyareti bitirirler. Civarda bulunan sanat galerisine doğru ilerlerken Hamdi aksamaya başlar. Yürümekte zorlanır. Galeriye vardıklarında yüzünde acı bir ifade vardır. Gülün de acıktığını hisseder ama eşine belli etmemeye çalışır. Çıkışta dayanamayıp fısıldarcasına, ah bir döner olsa, la la la la la diyerek kocasının duyabileceği bir şekilde açlığını ezgiyle dile getirir. Sen şarkına devam et, istersen yüksek sesle söyle. Benim de canım burnumda, ayakkabı topuğumu vurdu, görmüyor musun? Yürümekte zorlanıyorum. Sana yeni ayakkabılarını giyme demiştim, sözümü dinlemedin. Olacağı buydu. Evet haklısın, ben de sana kahvaltını iyice et dedim. Ama rejim yapacağım diye tutturdun. Şimdi de açım, döner olsa da yesem diyorsun. Neyse, çantandaki yara bandını versene. Hamdi topuğunu bantladıktan sonra yürümeye devam eder. Acısı sürmektedir. Parkta oturup dinlenmek, karısı ise yemek yemeyi ister. Uygun bir yer bulmak için dolanıp dururlar. Büyük bir meydana gelirler. Gülün iyice acıkmıştır. Gözünün önünde yemekler adeta uçuşur. Adana köftesi, İnegöl köftesi, hımm, İzmir köftesi, işli köfte, Tire köftesi, hımm, Dalan köfte, Cızbız köfte, Kuru köfte, biri olsa da hemen yesem. Açlıktan kan şekerim düştü galiba, elim ayağım titriyor der, saymaya devam eder. Ya da analı kızlı, borani. Ali Nazik, yaprak sarması, lahana dolması, içini çeker, of, of, of der. Hayatım, vallahi yemek listesi gibisin. Bir tavukçu görsek de açlığını gidersek. Ne eti olduğunu bilmediğimiz için hep tavuk yedik. Artık istemiyorum. Şimdi Bursa İskender döneri düşlüyorum. Üzerinde yoğurt ve tereyağı gezdirilmiş der. Birden Ah, burnuma kızarmış et kokusu geldi. Kokuyu aldın mı?'' diye sorar. ''Evet şu ilerideki restoranın önünde adam döner kesiyor. Gördün mü? Orada yiyebilirsin. Ayaklarım da mahvoldu. Hiç olmazsa ben de oturup dinlenmiş olurum.'' Restorana girerken Gül'in tebessümle ''Merhaba, oh nihayet Türk döneri yiyeceğim.'' diyerek sevincini gösterir. Dönerci cevap vermez, donuk bir bakışla onları umursamayarak başını çevirir, işine koyulur. Kadın adamın davranışına anlam veremez, en azından bir selam almayı ummuştur. Yanlarına gelen esmer uzun boylu garson yemek listesini uzatır. Gülümseyerek merhaba deyince Türkçe konuşan biriyle karşılaşmak hoşuna gitmiştir gülinin. Hangi şehirden olduğunu sorar. Adam kendisinin Afgan olduğunu, bir süre İstanbul'da kaldığını söyler, siparişi almak üzere bekler. Gül'ün yemek listesine bakar. Yazılanlardan bir şeyi anlamaz. Döner yazısını göremez. Birkaç sayfa çevirir, yok yok. Eşine sorar. Hamdi, buruk bir gülümsemeyle listenin ön sayfasındaki bayrağın renklerine bakmasını söyler. Ne demek istiyorsun? Kısacası biz Türk restoranı diye İtalyan restoranına gelmişiz. Ya peki o döner? Orasını hiç sorma. Listede cayra yazıyor. Arka sayfaya bak görürsün. Siparişi verir Hamdi. Döner cayra olarak gelir masaya. Geleni hiç beğenmez Gül'in. Ne tadı ne de tuzu vardır. Açlıktan yemiştir. Ülkesinde yapılanlar ise... Ona göre çok lezzetlidir Hesabı ödeyip dışarı çıkarlar Verdiğimiz para içime oturdu doğrusu Ağız tadıyla da yiyemedim derken Dönerin adının neden değiştirildiğini Kocasına sorar Neden olacak Ne kendimizi ne de yemek kültürümüzü tanıtabiliyoruz E elin insanı da O güzel yemeklerimize sahiplenir Bizlerin önüne böyle koyar Bakalım sıradakiler ne? Duydukları hoşuna gitmez Gül'in. Haydi Hamdicim haydi, sen bu ayakla daha fazla dolaşamazsın. Gördüğüm ve söylediklerin neşemi kaçırdı. Biz en iyisi eve dönelim, valizlerimizi hazırlayalım.